Eski ev Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı Elif Baysal Çocuk Yaşar Özdenir, Usta Tarık Tibet Ses kayıt Ali Fırat Gidiyorum Fındık. Hadi sen de gel eşeğe saman verirsin. Tamam dede. Eşeğe saman veririm. Sonra da su veririm. Aferin. işi öğretmişsin. Hadi gel. Dede. Efendim Fındık. Eşeğe samandan başka bir şey verilmez mi? Verilir tabii. Arada sırada arpa verilir. Bazen taze ot da verilir. Dede. Efendim Fındık. Eşekler et yer mi? Hayır efendim. Eşekler et yemez. Eğer yeselerdi fena olurdu zaten. Neden dede? <gülüyor> Çünkü evvela kendilerini döven sahiplerini yerlerdi. <gülüyor> Bu hayvanları dövmek günahtır değil mi dede? Elbette günahtır Fındık. Zavallı eşe hem ağır yükleri yükle hem de hızlı gidemiyor diye döv. Olur mu öyle şey? Peki ama nene eşekle ne giderken senin elinde de bir çubuk görüyorum. O çubukla eşeği dövmüyor musun sen? Aa, bu... <gülüyor> Yok canım ben ne dövmüyorum. Eşek çubuğu gördü mü zaten meseleyi anlar. Eğer çubuktan ses çıkmasını istersem o zaman eşeği severine vururum. Ne demiş atalarımız? Eşeği dövmeyen severini döver. Ha işte ahura geldik. Dur kapıyı açayım ben. Ahırın kapısına iyice eskidik açılışım. Bir gün bu kapı başımıza düşecek. Bir iki usta bulup şu kapıyı tamir ettirsen iyi olacak. Dede ahırın duvarları delik deşik. Çatıdanı da dürüst kiremit yok. Ee, ne yaparsın fındık fakirlik işte. Doğru dede sahibi fakir oldu mu eşek de fakir oluyor. Yani bu lafı bana mı söyledin yoksa eşeğe mi? Eşeğe söyledim dede, eşeğe söyledim. Bu eşek şimdi Aziz Efendi'nin eşeği olsaydı... ...saray gibi ahırda yan gelir yatar haftada bir kasabaya gitmekten başka da iş yapmazdı. Canım yani efendim, öyle eşekliğin de tadı mı olur? Eşekle değil eşek, eşek gibi çalışır. Eşek gibi çalışıyor ama yaktığı ahıra bak dede, her tarafı açık. Benim eşek yatsın kalksın haline şükretsin Benim gibi meşhur bir adamın eşeği olmak Her eşeğe nasip olmaz Nasip olmaz ama eşek meşhur olmaktan ne anlar ettin hocanın eşeği olup aç gezeceğine Aptal bir adamın eşi olup top gezmek daha iyidir Hadi oradan hadi sen de anlarsın Ver bakalım şu eşeğin sabarını ben de şu bir iki büyük deneyi kapatayım da Rüzgar gelmesin. Boşver dede kendini yorma. Rüzgar bu ahırın altından girer üstünden çıkar. Tövbe tövbe. Hoca hu. Hoca neredesin? Be, fındık anne, anne sesleniyor. Kapıya çıktı ahırda olduğumuzu söyle. Peki dede. Anneanne biz buradayız orada Ne yapıyorsunuz ahırda? Dedem ahırı temizliyor ben de hayvanlara yem veriyorum. Aa, aferin benim torunuma. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin hoca. Ne yapıyorsun? Bildiğin gibi hanım her zamanki işler. Şu ahırda neredeyse yıkılacak. Ne kapısı kaldı ne penceresi. duvarlarda yol geçen hanım. Aman hoca sen sadece ahırı görüyorsun. Evin ahırdan farkı var mı? Ahşap kısımları çürüdü. Çatıda hayır kalmadı. Kiremitler akıyor. Mutfaktaki bütün kapları çatıya çıkardım. Çıkardım ki kiremitlerden damlayan sular bari kaplarda biriksin diye. İyi ya bu hiç olmazsa su kıtlığı çekmeyiz. Kaplar mutfakta boş duracağına tavan arasında su doldur. <gülüyor> Aman hoca... Tam lafın orta yerinde işi sulandırıyorsun. Ben sulandırmadım hanım. Sen kiremitlerden su akıyor dedin ya. Oradan sulanmıştır. <gülüyor> ay hoca ay. Gülmek mi lazım kızmak mı lazım bir türlü karar veremedim. Karar verdiğin zaman iş işten geçmiş olur hanım. Sen en iyisi bak. <gülüyor> tamam tamam gülerim. Ama bari bir usta getir de şu tamir olacak şeyleri bir bir tamir ettir hoca. Olur hanım olur ettiririm. Ama ahırdan başlamak şartıyla ha. Olur hoca olur. Başla da nereden başlarsan başla. Oh hanım eline sağlık yemek pek güzel olmuş. Afiyet olsun hoca. Senin sene bereket. Sağ olasın hanım. <gülüyor> hanım kapı çalıyor. Ben kapıya bakarım. Ahırı tabir için usta gelecekti. Belki oğlum İyi hoca bakıver. Ben de sofrayı toplayayım bari. Oooo usta geldin mi? <gülüyor> geldim geldim. Hadi usta gelmiş. Evle ahura göz atacak. Atsın atsın. Ben etrafı toparladım. Buyur usta gir içeriye sana etrafı göstereyim. Göstermene gerek yok hocam. Ev kendini gösteriyor. Yok yahu demek kendini gösteriyor. Zamanı evler canım. Hocam bu ev evlikten çıkmış. Çıkmış çıkmış zaten evdekiler de insanlıktan çıkmış. <gülüyor> hocam bu evi nasıl bu hale getirdiniz? Her tarafı kırık dökük. Vallahi usta biz hanımla arana sırada kavga ederiz ama ev o hale geldi mi bilmem. Bu kavga işine benzemiyor. Sanki burada savaş olmuş. Ben de kulağıma arada sırada kılıç kalkan sesler geliyor diyordum demek doğruymuş yahu. Hocam sen bu evi hiç elden geçirmemişsin. Evet usta hiç elden geçirmedim. Mağarada sırada evi elden geçirmek lazım. Vallahi usta evdekileri arada sırada elden geçiriyorum ama evi elden geçirmek hiç aklıma gelmedi. Hocam sen bu evi neden bu kadar bakımsız bıraktın? He? Herhalde babadan kalma miras olduğu için. He, alnının teriyle kazansaydın böyle ihmal etmezdin. Doğru usta bizim tavuk kümesini ben yaptım. Bizim evden bakımlı vallahi. Aman hocam dikkat edin. Sakın üşütüp hasta olmayın. Opala nereden nereye geldin usta? Hani evden anladın da, hastalıktan sana ne? Sana ne olur mu hocam? Hasta olup da kuvvetli öksürseniz, bu başınıza yıkılır Halim Hanım. Yapma be usta, evin bir öksülüklük mü canı kaldı yani? Ee, bir olmasa ikinci de yıkılır. İyi öyleyse. Hasta olursak dışarı çıkıp öksürürüz. E peki yağmur yağınca ne yapacaksınız? Hiç. Kapıyı kapayıp evimizde otururuz. Bence evde oturmayın, dışarı çıkın. Dışarı mı, niye? <gülüyor> dışarı çıksanız daha az ıslanırsınız. Bu evin çatısında kiremit kalmamış hocam. Kiremit kalmadığını ne bilirsin canım, dama mı çıktı? E Valla dama çıkmak için cesaret ister. İri bir kuş konsa çökersizin dam. Hem kiremitleri görmek için dama çıkmaya gerek yok. Bak. Buradan bütün gökyüzü görünüyor. Canım efendi biz çatıyı bilerek aralık bıraktık. Gece ay ışığı içeri aydınlatsın da kandil yakmayalım diye. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Dinle hocam bak dinle. Hı -hı. Duyuyor musun? Değil. Bak kurtlar nasıl da tahtaları kemiriyor. Ya öyle. Aman usta be. O ses bizim teçirin horultusu, baksana kafanın dibinde uyuyor. Neyse neyse, bu evin iyi bir tamire ihtiyacı var. İyi iyi öyleyse üşütüp öksürüğe yakalanmadan hemen tamir edelim. Tamam, sen onu bana bırak. Bıraktım zaten, bir öksürüklük canı olan evi Pekala. Başka yapılacak bir şey var mı hocam? Evet, bir de bizim ahır var. Hmm, i̇yi, eh, hadi bir de ahıra bakalım. Bakalım bakalım, gel peşimden. İşte usta bizim ahır bu. Ahır mı? Ee, hani nerede? Bana bak usta senin gözün az görüyor galiba. Koskoca ahırı görmüyor musun yahu? Ahır bu mu yani? Evet. Ne ahırı bu? Hayvan ahırı. Yahu buraya hayvanı bağlasam durur mu hoca? Bağladıktan sonra insan bile durur. Başka çaresi var mı? E peki hocam bu ne? Anlamadım. İyi hocam ben de anlamadım. Bu ne? Allah Allah Görmüyor musun be adam kapı yahu kapı Bak burası da sapı Şey yani eskiden sapı burasıydı Hı. Ee, peki burası ne hocam Tövbe Allah Allah ya bir usta olacaksın her şeyi bana soruyorsun Koskoca bir pencere E peki bunun çerçevesi nerede Vallahi ben çıkarmadım çürüyüp kendi kendine düştü E peki hocam Madem kapısı var penceresi var e bu ahırın duvarları nerede? Canım efendim duvarları biraz yıkılmış hepsi o. Hepsi bu diyorsun hocam ama hiç olmazsa üstünde çatı olsaydı bari bunun. Aaa çatısı da bu yok. E yok bir hocam. Önemli değil be usta zaten bu binanın temeli de yok. Deme be hocam. Dedim dedim gitti. Ama hiç merak etme. Hem evi hem de ahırı eskisinden daha güzel yaparız. Hah öyle de yahu. Ben de bu lahu bekliyordum. Ama biraz masraf olur hocam. Eh o kadarı olur. Rahmetli baba böyleli ilk defa tamir görecek her. Ee, sen eve bakarsan evde sana bakar hocam. Eh baksın bakalım bundan sonra. Hadi gel şimdi karnımızı doyuralım da işe başlayalım. <gülüyor> ben de bunu demeni bekliyordum hocam. Madem bekliyordun ben de dedim gitti. <gülüyor> Hadi bu yemeği hazırla. Bu işler az yemekli olmaz. Yürü usta yürü. Yürürüm hocam yürürüm. Sen önden yol göster.